Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve veba Bu hafta Esma-ül Hüsna dersinde arkadaşlar göreceğimiz isimler El-Muhaymin, El-Hafiz, El-Hafiyyuz 3 isim mani almak birbirine çok yakın. İlk ismimiz El-Muhaymin Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçiyor Haşr suresi 23. ayette Vallahu zelil la ilahe illahu el melikul kuddus es selamul mu'minul muheyminul azizul Bu ayette ki el muhaymin ismi kelime manası nedir el muheyminin? Emniyet veren, güven veren, kendisine güvenilen, güvence sağlayan, korkulan emin kılan, gözetim altında tutup gözeterek koruyan, muhafaza eden şahit olan manalarına geliyor. Allahu Teala hakkındaki anlamı da gene o sözlük anlamlarıyla aynı. Âlimlerin ifadesine göre i̇bn Cerir Rahimahullah Mücahit, Katade ve diğer müfessirlerden aktardığına göre şahit anlamında da diyor i̇bn Cerir. Şahit yani gören, gözeten, gözetim altında tutan manasına. Gözeterek koruyan, tehlikeden koruyan manasına değil. Halini, tavrını, niyetini, amelini gözetim altında tutan, kayıt eden, muhafaza eden manalarına. i̇bn Kesir Rahim'in da i̇bn Abbas ve birçok kişiden aktardığına göre, i̇bn Kesir'in Rahim'in Allah'ın yarattıklarının amellerine ve onları gözetim altında tutan manasında, yani yarattıklarının tüm amellerini görür, gözetim altında tutar ve bu şekilde bu amelleri korur, muhafaza eder, bunları insan karşısına getirir manasındadır diyor. İmam Sa'di rahimahullah da gene bu manayı ön plana alarak e, her şeyin gizli taraflarına gönüllerin bile gizli taraflarına e, muttali olup ilmiyle her şeyi kuşatan manasındadır diyor. El-Müheymin isminin manasını en geniş manada ifade eden alim İmam Gazali rahimahullah. İmam Gazali diyor ki Allah azze ve celle kulların amelleri cihetinden rızıkları ve ecelleri cihetinden yarattıklarıyla ilgilenen, onların hallerini gözeten manasına gelir. Dolayısıyla bu haberdar olmasına gerektirir, hakim olmasına gerektirir ve muhafaz etmesine gerektirir diyor. Kullarının tamamını denetimi altına almışsa bu bir bilgiden kaynaklıdır. Kullarının tamamına hakim olmuşsa bu iktidar olmasına, muktedir olmasına kaynaklıdır. Bir de koruyuculuğu vardır diyor. Tüm bunlar içermektedir. El Müheymin isminin manası hepsini içermektedir diyor. Ki bu El Müheymin isminin Kitab-ı Kerim içinde kullanmıştır Allahu Teala. Maide suresinde diyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim hakkında "Ve enzelnâ aleyke'l-kitâbe bil hakkı musaddıkan limâ beyne yadayhi kitap kitâbi ve muhayminen aleyhi." Ve biz sana kitabı da Kendinden önceki kitabı tasdik edici olarak ve onu kapsayan, kuşatıcı olan bir kitap olarak hak dedik diyor Teala. Yani El-Müheymin hem allah Teala'nın ismi hem de Müheymin Kur'an-ı Kerim'in bir sıfatı. Hangi manada? Kendinden önceki kitabı hem tasdik eder hem de Müheymin olur. Yani onu yanlıştan ortaya koyar, hakkı ortaya çıkartır. Batıl olanı bertaraf eder. Bir manası şeklindedir diyorlar. Allahu Alem. Allah'ın El-Mü'min ismine çok benzer manalar kullanıyor genel olarak. El-Mü'min görmüştük. Güven veren, kendisine güvenilen manalarına geliyordu. El-Müheymin de genelde çoğunlukla bu manalardadır diye alim arasında genel bir görüş var. Onun haricinde kulların yaptıklarını gören, gözeten ve kaydeden ve insanların hesap yerinde karşısına çıkartacak olandır manasında da kullanılır. allah Alem iki mana ortaya çıkıyor, plana çıkıyor bu durumda. Yani allah Teala'nın El-Müheymin ismine bu iki manayla iman ettiğimizde bunun etkisi nedir? Eğer biz Allah'ın her daim gözetim altındaysak, her daim hallerimizin haberdarsa, amellerimizden, niyetlerimizden aşikar ve gizli her halimize muttali ise o zaman bunun murakabesini, gözetim altında olduğumuzu hissetmek dolayısıyla onun azabını gerektirecek işlerden Vazgeçmek, onun rahmetini, sevgisini gerektirecek işleri yapmaya çalışmaktan başka ve onu hakkıyla yüceltmekten, tazim etmekten başka bir etkisi olması gerek. O zaman bu bilince ulaşan bir kimsenin üzerinde Allah'tan korkması, Allah'ı tazim etmesi, yüceltmesi şeklinde bir etki ortaya çıkması gerekir. İkinci olarak da El-Hafiz ve El-Hafiz manalarında da hakikaten birebir koruyan tehlikelerden bertaraf eden güvende kılan manalarına da gelmektedir. Dolayısıyla kul kendisi tehlikelerden korunduğu zaman bu Allahu Teala'nın El-Muheymin ismiyle onun isminin bir tecellisi olarak hükmolmuştur diyerek Allahu Teala'ya karşı sevgi beslemeli, itaat ve ibadetlerle ona yakınlaşmaya çalışmalıdır. Bir de Allah'a tevekkül etmelidir. Çünkü Allah her halimizi haberdar her tehlikeden koruyacak e, güce sahip El-Müheymin'si bunu gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de diğer kitapların üzerinde heymin ise, yani hakkı ortaya koyan, batılı taraf eden, reddenen ve e, Allah-u Teala'nın meramını bize ifade eden, yeni hükümler getiren, eskiden bir kısmı hükümleri nesleden, kaldıran manasına olduğunda Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'a bizi hidayet etmesinden dolayı ona hamd etmeye onun şükrüne dair çalışmamız gerekir. Aynı zamanda Kur'an'a göre hükmetmeyi, Kur'an hükmüne başvurmayı ve Kur'an'ı amel etmeyi gerektirir diyor alimler etki olarak. söz geldiği için defa geldiği için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim içi boşaltılan kavramlardan birisi. Ne demek içi boşaltılan? Mesela tevhid kelimesinin içi boşaltılmış durumda. Yani Allah'a birlemek demektir tevhid. Sadece bu kadar. La ilahe illallah. içi boşaltılmış bir kavramdır. Özellikle Cumhuriyet döneminde olmuş şeyler bunlar. İçi boşaltılmış bir kavram. Yani la ilahe illallah diye Müslüman olur, canım onu güvende olur, her şeyden e, selamet olur, cenneti garantiler gibi içi boşaltılmış bir kavramla karşı karşıyayız. Kur'an tilaveti de içi boşaltılmış bir kavramdır. Ne demek istiyorum, neyi kastediyorum? Yani Kur'an-ı Kerim'i kaldır, özellikle de ayaklarını uzatırsın, Yatarsın, oturuyorsun, ona karşı saygısızlık yaparsın. Dolayısıyla öyle bir şey yapma, onu bir kılıfın içine koy, duvara kaldır. Ölünün olduğu zaman, düğünün olduğu zaman indir, oku iki satır veya haftada bir cuma günleri bir yasin oku. Ondan sonra tekrar kaldır yerine şeklinde bir ölülere okunan, cenaze defininde okunan veya cenazenin yedisinde, kırkında, ellisinde, yıl dönümünde, anma yıl dönümlerinde okunan bir hale dönüştürülmüştür Kur'an-ı Kerim. Değil. Kur'an-ı Kerim'in hayatımızdaki yeri Allah Azze ve Celle bu mübarek kelamını 23 senede dinini bununla tamamlayacak şekilde indirmiştir. Bizim hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in yeri böyleyse çok büyük bir hata içerisindeyiz. Bilakis Kur'an bizim başucu kitabımız olmaktır. Hani böyle bir iş yapacağımız zaman onun kullanacağımız aletlerin, edevatların inceliklerini anlatan, kullanım özelliklerini anlatan, bakımını anlatan kitaplara başvuruyoruz ya. Bunun gibi mesela hanımlar yemek yapacaklar. Yemek için ne yapıyorlar? Kullanım kılaviruna, yemek tarifi kitabına veya bunun videolarına başvuruyorlar. Değil mi? Tuzun ne kadar kalacak, Suyun ne kadar katacak? Hangisini önce yapacak? Hangisini sonra yapacak? Her şeyde olması gereken bilgilerle müracaat ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle yapmıyoruz. Bilakis Müslüman bir kimsenin hayatında birinci sırada olması gereken kitap Kur'an-ı Kerim. Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona not alarak, inceleyerek, benzer ayetlerle karşılaştırarak veya birbirine tenakuz gibi gözüken ayetlerin tefsirine müracaat ederek okumalı, anlamalı, not çıkarmalı Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmeliyiz. <gülüyor> Sıkıştığında, daraldığında değil, cenazesinde, düğününde değil, her zaman Dini herhangi bir hususta, mesela miras paylaşımında, ahlakta, mesela ibadette, mesela muamelatına nasıl davranması gerekiyorsa, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini beyan ettiği hususlardır. Bunlara müracaat etmek gerekiyor. Bir ilim ehlinin söylediği şu, söz çok değerli bir söz. Kur'an-ı Kerim'i halletmemiş, yani Kur'an-ı Kerim hakkında araştırmamış, okumamış, iyice kahramaya çalışmamış ama ne yapmış? Onu bırakmış, ibadetle ilgileniyor. Muamelatle ilgileniyor. Hadislerle ilgileniyor. Bu çok önemli bir eşiği atlamış diyor. Çok yerinde bir tespit. Önemli bir eşiği atlamış. Kur'an'ı öğrenmemiş. Sünnet ve bize nakledilen İslami anlayış hep Kur'an-ı Kerim'in açılımıdır. Kur'an'ı biz ana olan kitabı, temel olan kitabı anlamadan, kavramadan, okumadan Özümsemeden, hayatımızda olması gereken yere çıkartmadan ondan sonrakilerle uğraşıyoruz. Ondan dolayı birçok şeyimiz eksik. Bu sebeple birileri çıkıp Kur'an-ı Kerim hakkında şu şöyledir dedi mi cevap veremiyoruz. Bu böyledir dedi mi inanıyoruz. O öyle değildir, böyledir dedi mi peslim oluyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Biz Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim hayatımızda en iyi bildiğimiz kitap olmalı. En iyi kavramamız gereken kaydelerin bulunduğu kitap geleneksel bilgilerin dışında Kur'an-ı Kerim'de hangi kıssalar anlatılıyor, hangi kavimler anlatılıyor, hangi misaller veriliyor allah Teala'nın vermek istediği baştan sona vermek istediği mesajlar nedir İbadetlerin hangisine değinmiş, muameliyatın hangisini açıklamış, hangi sureler Mekki, hangi sureler medeni Mekki surelerin özellikleri nelerdir medeni surelerin özellikleri nelerdir nesheden hükümler hangilerdir nesheden hüküm kadrı hükümler nelerdir Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak zorundayız. Bunlar hayatımızda yoksa, bu bilgiler bize yoksa eksiktir, hatadır, kusurdur bunlar. Bu kusuru ölmeden önce gidermek zorundayız. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'i iyi bir noktundayız Mealinden, iyi bir mealinden, böyle hatta mümkünse mealin altındaki böyle izahlı olan isimlerden istifa şekilde baştan sonra birkaç sefer gerekli yerler not olarak Birekli yerlerin tefsirine müracaat ederek anlayamadığınız yerleri bildiğini düşündüğümüz kimselere sorarak Kur'an-ı Kerim hakkında eksik olan tarafı tamamlamak zorundayız. Bu bizim hayat nizamı hitabımız. O olmazsa olmaz. O olmazsa eksik demektir. O olmazsa onunla bizim büyük bir kusurumuz var demektir. Bu kusuru gidermek zorundayız. Allah için sizlere bunu tavsiye ediyorum. El-Hafiz el -El -Hafiz isimlerine geçtik. Kısaca onlara da değinelim. El Hafız ismi Kur'an-ı Kerim'de bir kez tekil olarak, bir kez de çoğul olarak gelmektedir. Yusuf Suresi 64. ayet: "Allah, hayrun hafiza, rahme'r rahimin." buyuruyor Allah Teala. Allah muhafaza edici, koruyucu olarak en hayırlıdır. Ve o rahmet edenlerin en merhametlisidir. Bu tekil olarak geldiği yer. Çoğul olarak geldiği yerler de Hicr Suresi'nde çok bildiğimiz veya bilmiyorsak bulmamız gereken bir ayet. İnna nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve elbette ki onu biz koruyucularız. Onun koruyucuları biziz. Koruyucular, muhafaza edenler. Bazı ayetlerde ben değil de biz diye bahsediyor ya, o ayetlerden birisi. Burada çoğu olarak geldi. İkinci bir Enbiya Suresi 82. وَيَا عَمَلُونَ amel عَمَلًا ne ذَٰلِكَ ve لَهُمْ حَافَز۪ينَ Ve onlar bunun dışında yani bu bahsi geçen ayetten bahsedilen şeyler dışında başka ameller de işliyorlardı ve biz de onları zapt edenler, koruyanlar idik. Yani bu amelleri, onların yaptığı amelleri kayıt altına alanlar idik. El Hafız ismi tekir ve çoğul olarak üç ayette geçiyor. Okuduğumuz yerlerde olduğu gibi. El Hafiz ismi ise Kur'an-ı Kerim'de Üç yerde geçmektedir. Birincisi Hud suresi 57. ayet. İnni rabbi ala kulli şeyin hafiz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi muhafaz eden, koruyandır. Sebe 21. Ve rabbuka ala kulli şeyin hafiz ve senin Rabbin her şeyi koruyandır, muhafaz edendir. Şura suresi 6. ayet. Vellezine ittahadu min dunihi awliya Allah hafizun aleyhim. Allah'ın dışından evliyalar, dostlar edinenler var ya, Allah onları gözetlemekte, korumakta, gözetim altında tutmaktadır. Bu ayetlerde de geldiği üzere, el-hafız ve el-hafiz isimlerinin sözlük anlamı aynıdır. Koruyan, muhafaza eden manasında. Muhafız var ya bizim dilimizdeki muhafız, koruyan, yani bekçi, nöbetçi manalar el-hafız ve el-hafiz isimleri ikisi de aynı manaya geliyor demektedir. Ne demek bu? Unutmanın zıttı. Hatırda Hatırda tutan. Unutmayan yani. Sonra koruyan, ilgilenen, kayıt altına alan, gözetleyen, hepsi muhafaza eden, koruyan manasında hafız veya hafız isimler altına geliyor. Yani sadece tehlikeden koruyan değil, Bundan dolayı mesela Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ne deriz biz? Hafız. hafız. Ne demektir hafız? Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, unutmuyor, canlı. Hafızasında tutar. Bir Hafızasında bir tutuyor bir demek. Allah-u Teala hakkındaki manası da budur. El-Hafız ve El-Hafiye'den ikisinin de manası aynıdır diyor anlar. İmam Hatta bir Mesela onlardan birisi. En geniş manada El-Hafız veya El-Hafiye'den Allah-u Teala göklerde ve yerde bir sistem kurdu, düzen kurdu. Bu düzeni muhafaz ediyor, koruyor. Bir ayette geldiği gibi. Fatır suresi 41. ayet. Doğrusu zeval bulmasın diye, yani düşmesin, yok olmasın, sistem bozulmasın diye göklere ve yeri tutan Allah'tır. Eğer onlar zevale uğrarsa, ondan başka andolsun ki onları kimse tutamaz. Bu halindir, bağışlayandır. Gökleri ve yeri orada kurduğu sistem ayakta tutan, bozulmasına fırsat vermeyen, göğü yere düşmekten koruyan manasındadır diyor İmam Hatta Abi allah. Nitekim Bakara suresi 255. ayette ayetel kürsi de de uduhu la yeuduhu hifzuhu ma ve huvel azim diyor allah Teala. Yani gökleri ve yeri korumak ona ağır gelmez. Kurduğu düzeni işletmek, bozulmasın diye muhafaza etmek, korumak ona ağır gelmez. Bu manalardan birisi. allah Teala hakkındaki manalardan birisidir diyor İmam Hatta Abi İkincisi de bizim bildiğimiz, anladığımız, dilimizde olan manada, kuluğunu her türlü tehlike ve riskten koruyan kötü durumlar karşısında gözeten odur. Rahat Suresi 11. ayette insanı önünden vardığından takip eden muhakkibat melekleri vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar diyor allah Teala. Melekler, allah Teala'nın emriyle kulu korurlar. Ve وَيَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ يَحْفَزُونَ <Yah fezune> Hafize fiili geldi burada Allah'ın emriyle onu korurlar Neye karşı? Tehlikelere karşı Yani Allah azze ve celle Musibetler gönderir Belalar, afetler gönderir Tehlikeler çıkartır insanın karşısına O tehlikelerden meleklerle korur İnsan önünde ve arkasında Duran melekler var Önünde ve arkasında Kulu korurlar Araba çatmasından korurlar Yıldırım düşmesinden korurlar Başına saksı düşmesinden korurlar Etrafındaki cinlerden, insanlardan kulu korurlar. Ne zaman Allahu Teala o korumayı kaldırır, o tehlikelerle karşı karşıya kalır, ondan etkilenirler. Ya yaralanırlar, ya üzülürler veya canlar çıkar efaat ederler. Bu manadadır diyor Allahu Teala'nın El Hafiz El Hafiz ismi. Yani kulunu koruyan, kollayan, muhafaza eden, sistemi, düzeni koruyan, kollayan, muhafaza eden, ve unutmayan, her şeyi kaydeden. El Hafiz, El -Hafiz ismi hakkında Şeyh Sa'di Allah'ın iki tane açıklama getiriyor. iki manaya ihtiva etmektedir diyor. Birincisi, Allah kullarının yapmış olduğu iyiliği, kötülüğü, itaati, isyanı gözetip kollamaktadır. Bu şekilde koruma harfındadır. İyilik ve kötülük kayıt altındadır. Bunları gözetir, muhafaza eder, hıfz eder ve hepsinde haberdardır. Leyh-i yazmıştır, kaydedilmiştir. Melekler onlara amel defterle yazmaktadır. Ve Allahu Teala bundan hepsinin halini bilir. Hangisi iyi niyetle yapılmış, salih niyetle, hangisi kötü niyetle yapılmış, hangisi mükafatı hak ediyor, hangisi ceza ediyor. Bunlar hakkında kesintisiz bir bilgiye sahiptir. Bu El-Hafiz ismi gereğidir diyor. Birincisi bu. İkincisi de Allahu Teala kullarını hoşlanmadığı tehlikelerden sıkıntılardan korur, muhafaza eder. Bu koruma da kendi aslında iki manadadır. Kullarını tehlikelerden koruma iki tane ayrı alt başlık var. Birisi genel koruma, birisi özel korumadır. Genel koruma dediğimiz şey, Allah bütün kullarını korur. Yani iyiye kötüye bakmaz. Sadece insanlar da değil, hayvanlar, cinler de aynı şekilde bu koruma altına gider. Canlıların tehlikelerden korunması, genel olarak korunması, bunların aç kaldığı zaman karnını doyuracak bir sisteme sahip olmaları, acıktıklarını bilmeleri, susadıklarını bilmeleri ilahır. Bunların hepsi genel korumaya girer. Mesela yeni doğan çocuk kimse öğretmemiştir. Ne yapar? Emel annesi. Annesini emir. Bunu kim öğretti ona? el hafiz zahret. Ağzına lukma <gülüyor> verilen kişi ister bu uzun süreli baygınlıktan sonrası, isterse ilk defa çocuk bebeklikten çıktıktan sonrası. Bunu direkt yutmaz. Ne yapar? Kim? Çiğner. Kim öğretti onu? El-Hafiz öğretti. El-Hafiz Allah, insanların faydalanacağı, hayırlı olacağı, zararıdan onu kurtaracak şeyler öğreten ve bunu sağlayandır. Bu genel muhafazasıdır allah Teala'nın. Ki bunu ifade eden bir ayet var. Diyor ki, Rabbimiz Azze ve Celle, Taha Suresi 50. ayette "Kale رَبُّنَ الَّذ۪ي اَعْتَى كُلَّ şeyin خَلْغَهُ تُمْ مَهَدَى Dedi ki, Musa Aleyhisselam, benim Rabbim her şeyin halikatine veren, yaratılışını yapan, sonra da onu hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Yani ona fayda verecek şeyleri öğretendir diyor. İyi kötü, felaha da da veren odur Allahu Teala. El Hafiz ismiyle. Bu genel muhafazası muhafazasıdır Allahu Teala'nın. Bir de özel muhafazası var ki Allah'ın veli kullarına mahsustur. Allah'ın veli kulları kimdir? Onlar iman edenler ve sakınanlar. İman eden sakınan İman etmek ne demektir? İman etmemize mükellef tuttuğumuz şeyleri kabul eden, tasdik eden, onaylayan teslim olandır. Sakınan, itaat eder. İtaat eden sakınıyordur. Yani yapmayın denen şeyleri yapmaz, serk eder. Yapın denen şeyleri yapar. Bu itaattır. Dolayısıyla kim iman eder ve sakınırsa, itaat ederse o Allah'ın velik olur. allah Teala bunu böyle beyan. Bu manada alacak olursak Allahu Teala veli kullarını yani iman eden ve sakınan kullarını özel bir korumayla korur. Diğer insanlara e, has yapmadığı bir korumayı onlara mahsus yapar. Nasıl? Mesela diğer insanları şeytanın vesvesesinden korumaz. Veli kullarını bundan korur. Diğer insanları nefislerinin havasına karşı korumaz. Veli kullarını korur. Diğer kulları Hata ettik, isyan zaman Allah'a yönelmezler. Ama allah Teala veli kullarına tevbeyi telkin eder, ilham eder. <gülüyor> Kulları ederler. Bu şekilde şeytan kandırır, iman eden, sakınan kullara Allahu Teala tevbeyi ilham eder. O tevbeye yönelir. Vazgeçer, pişman olur, af diler. Şeytanın burnunu yere sürter. Ama bunu Allahu Teala Veli kulağın dışındaki kafirlere, müşriklere veya önemsemezlere sağlamaz, Hak etmedikleri için. Zamanında Allahu Teala'nın verdiği bu telkinleri reddedip hidayet yoluna girmedikleri için. Bakın Hac Suresi 38. ayette buyuruyor ki, Allah Teala: Allah-u Teala Muhakkak ki Allah iman edenleri müdafaa eder. Ne demek müdafaa? Savunur. Savunur. Savunur. Savunur. Muhafaza eder, korur. Neye karşı? Dış tehliklere, dış tehlikelere karşı. Gerek insanlardan, gerek cinlerden, gerek nefisten kaynaklı tehlikelere karşı imadenleri edenleri korur. Bir hadiste de İmam Ahmet bin Hamil geliyor bu hadis. İhfezillâhe yahvezke diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime? İbni Abbas radıyallahu. aleyhi ve sellem. Yani sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Ben Allah'ı nasıl koruyabilirim? İhfezullah derken, Allah'ı koru derken kul Allah'ı nasıl koruyabilir? Allah'ın hakkını korur. Allah'ın kul üzerindeki hakkını yerine getirir. Ona itaat eder. Dinini yaşar. Öğrenir, yaşar. insanlara öğretmeye çalışır. Yerine getirdi mi kul Allah'ın hakkını korumuş demek. O zaman neye hak eder? Yahfezke. Allah'ın korumasını hak eder. Yani sen Allah'ı gözetirsen, sınırlarına riayet edersen, yasaklarını terk edersen, emirlerini yerine getirirsen, o zaman Allah da senin canını korur. Dinini korur. Malını, evladını korur. Lütfun üzerine eksik etmez. Seni gözetir, korur. Güvende olmak istiyorsa, yapmamız gereken o zaman bu hadis gereği ne? Allah'ın hakkını koruma. Yerine getir. Güvende mi olmak istiyoruz. Kazadan, beladan, şeytandan, düşmandan, nefsimizin egemenliğinden güvende mi olmak istiyoruz. Ne yapacağız? Allah'a itaat edeceğiz. Allah'ın üzerimizdeki hakkını yerine getireceğiz, koruyacağız. Emirlerini yerine getireceğiz, yasaklarını terk edeceğiz. Güvende olmak istiyorsak Allah'a yönelicez. Allah, Allah da bizi koruyacak. İn feza Allah'a koru, Allah'a o da seni korur. Bu da özel muhafazadır. İmam Salih Rahimi olan izahı burada bitiyor. Allah genel olarak tüm canlıları korur ama özel olarak veli kullarını ayrıca korur. Ve veli kullar yani iman eden ve sakınanların iman derecesine sakınma derecesine göre onun koruması artar. Ne kadar iman ve takva, sakınma o oranda Allahu Teala'nın koruması altına girmek demektir. Öyleyse Allahu Teala el-hafız ve el-hafiz olarak kulların bütün amellerini kaydediyor, unutmuyor, muhafaza altında tutuyorsa o zaman bunu bilen bir insan bu değerli yazıcılara güzel şeyler yazdırmaya gayret eder. Biliyorsunuz sağımıza solumuza yazıcı melekler var. Ne diyoruz biz ona? Kiramen katibiyin. Yani değerli yazıcılar. Bunlar iyiliği yazanlar değerli de kötülüğü yazanlar değersiz değil. Her biri değerli. Biz değerli olursak ne bir şey düşmez. Gerekli olmaz. Eline kalem olmaz. Değil mi? Yani sen sakınırsan o değerli olan kul senin aleyhine bir şey yazmaz. Veya yazdırdıysan tevbe de yönelirsin. Allahu Teala sağ taraftakine yazdırır soldakine sildirir. Silgi de var. Yaptın, pişman oldun. Tevbe ettin. Ne yapar Allahu Teala? Sildirir. Sildir. O kadar basit. O yüzden bu değerli yazıcılara güzel şeyler yazılmak için gayret etmek lazım. Ve inna aleykum hafizun diyor allah Teala. İnfita suresinde. Muhakkak ismin üzerinizde hafızlar var. Yani ya, yazar kurur, kollar. Kiramen katibin. Ya'lemune ma tef'alû. Kiramen katibin onlar. onlar değerli yazıcılardır Sizin yaptıklarınızı bilirler. Ne yapıyorsanız onlar haberdarlar, bilirler. Yazıyorlar çünkü kayıt altında. Evet. Bunu bildiğimiz zaman Allahu u Teala'nın murakabesini gözetim altında olduğumuzu hissetmemiz lazım. Allahu Teala evreni yaratandır. Evrende bir sistem düzen kurandır ve bu sistem düzeni muhafaza edendir. Öyleyse bu mükemmel sistemi kuran Allahu Teala tazim edemeye yakınır. Bakın. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani geceler, gündüz, işte yıldızlar Güneş, ay, bulutlar, deniz, göl, nehir çok uzağa gitmeye gerek yok. allah Teala bizde de bir sistem kurmuş. Değil mi? Yani görmemizle, algılamamızla, konuşmamızla, anlayabilmemizle, beyan edebilmemizle, yememiz, işlememiz, sindirmemiz, çıkartmamızla her şeyle mükemmel bir sistem. Bu sistemde allah Teala imtihan gereği bazen hafif bir kısa devre yapıyor tabiri caizse. Sorun başlıyor hemen. Sanki canımız oradaymış. Başka hiçbir nimet üzerimizde kalmamış gibi ne yapıyoruz? Başlıyoruz şikayetlenmeye, ağlamaya, sızlamaya. Halbuki mükemmel sistem içerisinde küçük, ufak bir arıza varsa, Aklımız başımızda. Gözümüz görüyor, elimiz tutuyor, ayağımız yürüyor, ağzımız yiyor, midemiz onu hazmediyor, bağırsaklarımızdan çıkıyor. Sistem güzel yürüyor. Ne var? Başımız hafif bir ağrı var. Veya Dişimizde bir ağrı var. Veya tırnağımız kopmuş, parmağımızın ucuna bir sıkıntı var. Sanki bütün sisteme alt üst olmuş gibi düzenimiz alt üst oluyor. İşte allah Teala bu sistemi koruyan muhafazede. Ufak bir sorun da Allah'ın mükemmel sistemindeki ufak bir arızalan kaynaklı sorun ne kadar canımızı yakıyor onu hatırlatmak için söyledi. O zaman bu bize neyi hatırlatmalı? Allah'a kul olmak gerektiğini, Allah'ın nimetlerine şükretmek gerektiğini hatırlat. Üzerimizde böyle bir etkisi olması gerekir. Bende bir nimet var. Ne bu? Yani benim ayağım topal, o zaman sağlamlar yapsın demiyor. Benim kollarım tutmuyor, benim ağzım çalışmıyor, benim burnum koku almıyor. O nimetler kim onlar yapsın demiyor. Benim bir gözüm görüyor, bir parmağımı oynatabiliyorum. O zaman bu bir nimettir, bu nimetin şükrü gerekir diye bunlar yapıyor. Bu zihniyetteki bir insan... Sağlam olsa neler becerir? Asıl sorması gereken bu herhalde. Sağlam olanlar, organları tamam olanlar, sistemi aksaksız yürüyenler, sizler bizler. Niye? O zihniyette değiliz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki nimetlerini ve onun isim ve sıfatlarını iyice kavrayıp, özellikle de dersimiz konusunda olan El Hafız ve El Hafiz ismini iyice kavrayıp, bunun şükrünü eda etmek hususunda gayret etmek zorundayız. Bu gayrette Allahu Teala itaati gerektirir. Azap edeceği şeyleri terk etmeyi gerektirir. Hataya düştüğümüz zaman da terap etmeyi gerektirir. Kuluz hata edeceğiz. Yani kasten bilerek, cesaretle, cüret ederek hata edebiliriz. Bunun dışında, kasıtsız olarak gerçekten hata da edebiliriz. Her hazire Allah-u dönmek önemlidir. Hatadan rücu etmek, pişman olmak ve onu terk ederek Allah'a yönelmektir. aslına. Bundan dolayı Allahu Teala tevbe mekanizmasını kurmuş. Kulun canı boğazına gelinceye kadar çalışıyor sistem yürürlükten alhamdülillah. Bir hata ettiğin zaman hemen arkasından onu giderecek bir iyilik yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala günah işleyenlerin hatalarını zikrediyor, dile getiriyor. Onların karşılığı cehennemdir diyor veya azaptır diyor. Hemen arkasından illa min tevbe ve amine ve amile amelendir. Kim tevbe eder iman eder, ıslah eder, halini düzeltir ve salih amel işlerse onları bu cezadan müstesnadır, istisna tutulmuştur. Kul hata edecek, hatadan tevbe edecek. İnsanoğlu çok hata edendir. Hata denilen en hayırlısı kimdir duyarsa tevbe edendir. Allahu Teala bizleri El Hafız ismiyle veya El Hafiz ismiyle kötülüklerden, afetlerden, tehlikelerden korumaktadır. Bizi koruyana karşı sevgi beslemek üzerimize vaciptir ona hamd etmek, şükretmek, onun sevgisini kazanacak işlere yönelmek bizim üzerimize gerekli olmaktadır. Kulluk ve itaat ne kadarsa Allahu u Teala'nın muhafazasını gözetiminde o orandadır diyor Allahu Alem. Allahu Teala bizleri hakkınca el-muhaymin, el-hafızı ve el-hafiz isimlerini kavrayıp anlayan, özümseyen ve bunlar gereğince Rabbine yönelen, onu seven, onu tazim eden, ve onun razı olacağı işlere yönelen kullarından kılsın Azze ve Celle. Eğil gavliyada ve estağfirullahe li ve lekum ve lisayiril müminin. Rabbena la tuâkhidna innesina ev akhta'na. Rabbena vela tahmin aleyna ısran kemâ hamaltahu ve lellezine min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la taagatelena bis ve afuanna ve affirlenâ velhamnâ. Ente mevlana fensurna alel gavmül kafirin. Panik <gülüyor> Allahumma